وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ Evet değerli arkadaşlar, İmam Muhammed İbn İsmail, Muhammed İbn İsmail el Buhari Rahimahullah'ın El-Sahih El-Musned adlı hadis kitabını okuyup anlamaya, bu kitabın Kitab-ul İ'tisami Bil-Kitabi ve Sünne, Kitap ve Sünnete Sarılma, Kitap ve Sünnete Bağlanma babını okum, kitabını, bölümünü, faslını okumaya devam ediyoruz. Yine ilanımızı tekrarlayalım çünkü birçok kardeşimiz Dersimizin saat 8.30'a alındığından haberdar olmamışlar Bugün ve önümüzdeki haftadan itibaren Dersimiz 8.30'da başlayacak Ta ki akşam namazı vakti 8.30'a yaklaşana dek Akşam namazı vakti 8.30'a yaklaşınca Bizler namazlarımızı akşam ve yatsı Arasında yapacağız Zaten akşam yatsı arası Önümüzdeki günlerde açılacak, vakit uzayacak ve bu şekilde ders için yeterli bir vakit bulacağız. <gülüyor> Pazar günleri dersimiz devam ediyor. Sabah 7'de o dersimiz. Sabah namazı 10 geçe 10 kala kılınıyor biliyorsunuz camilerde ya da çeyrek kala. Camiden çıkmamız gelmemiz burada bir arada toplanmamız 7'yi buluyor. 7 ile saat 10 arası pazar günleri iki ders yapıyoruz. Üç esas dersi ve tefsir dersi. Kardeşlerimiz üç esas ve diğer metinleri ezberliyorlar. Ezberlerini bize dinletiyorlar. Aynı şekilde amme cüzünü ezberliyorlar ve ezberlerini bize dinletiyorlar. Arada da bir kahvaltı yapıyoruz. Bu şekilde derslere birbirimizi teşvik etmemiz lazım. Gayretli olmamız lazım. Bizler gençliğimizi eğer Allah'ın yoluna adarsak, yaşlılığımızda da bu adamış olduğumuz bedenimizin, vücudumuzun sağlığını, sıhhatini görürüz. Bunu elde ederiz. Yani Seleften birçok rivayetler var bu konuyla alakalı olarak. Böyle uzun yaşamış ilim ehlinden, alimlerden böyle 80-90 yaşında. Yaşamış alimlere diyorlar ki işte dişi bile de çıkmamış. Yani ağzındaki dişi bile dökülmemiş. Tek bir dişi dahil olmamış. Alimin ağzından düşmemiş. Sorduklarında bu nasıl oldu deyince, kendilerine denilince diyor ki selef bizler bunları hafiz na hafiz sigar, küçüklüğümüzde ne yaptık? Gençliğimizde, çocukluğumuzda, küçüklüğümüzde, gençliğimizde koruduk. Allah'a isyandan koruduk, günahlardan koruduk, masiyetten koruduk. Ve hafizehallahu lena fil kibar. allah Teala da bizlere bu azalarımızı ne yaptı? Yaşlılığımızda korudu, bize verdi, bahsetti. Yine böyle seleften çok meşhur olmuş bir söz vardır. Derler ki, e, alimler ne olmaz? <gülüyor> Yerhamdülillah. Alimler... akıl yitirme gibi bir hastalığa tutulmaz. Yani bugünün tabiriyle Alzheimer olmaz. Alimler bunamaz. allah Teala'nın onlara neyi bir bir lütfu. Rivayetlerde de geldiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir ümmet içinde diyor fuhşiyat haramlar zina yayılırsa ve diyor bu fuhşiyat alenen işlenirse o toplumda diyor el ta'unu vel evca'u elleti lem tekun madat fi eslafihim el lezine madav rivayette Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki lem tezhar el fahişetu fi kavmin kat lem tezhar fi bir fahişelik fuhşiyat zina fuhuş yayılır da Ve bunu diyor ilan ederek yaparlarsa hatta yu'linu biha illa fasha fihim onlar arasında taun yani veba salgın hastalıklar ve'l-auja' hastalıklar yayılır elleti lam takun madat fi bu hastalıklar kendilerinden önceki dönemlerde o insanlarda olmamıştır yoktur kendilerinden önce yaşamış insanlarda yoktur demek ki günahlar bedene tesir ediyor Günahlar insanlara etki ediyor. Bu hadisin tezahürünü bu çağda görüyoruz değil mi? İnsanlar hastanelere gittiğin zaman bin bir çeşit hastalık var. Yani adamın göz e, kirpiklerinin uçları ıslanmıyormuş, kuruyormuş. İşte üç ayda bir yakılması lazımmış. Doktora götürüyorlar. Böyle özel bir lazerle gözlerinin kirpiklerini, uçlarını, köklerini yakmaya çalışıyorlar. Bizler de arkadaşlar gerçekten aleyküm aleyküm. mutmain bir hayat, güzel bir hayat yaşamak istiyorsak gençliğimizde ve yaşlılığımızda kendimizi ne yapmamız gerekiyor? Haramlardan, günahlardan korumamız gerekiyor. Ve bunun en mübarek, en güzel yolu da ilimle meşgul olmak, ilimle iştigal etmek Şayet ilimle iştigal etmezsek, ilimle meşgul olmazsak şeytanın kurmuş olduğu oyunlara ne yapabiliriz? Çokça düşebiliriz. Yüce Allah Nahl suresinde diyor ki: "Men amile salihan min zekerin ev unsa. Men amile salihan min zekerin ev unsa ev unsa." Erkek olsun, kadın olsun. Kim salih amellerde bulunursa, salih ameller işlerse, Gece namazları, namazlar, oruçlar, değil mi? Salih ameller işlerse. Ve huve mu'minun. Ama hangi şartla? Ve huve mu'minun. Mü'min olma şartıyla. Kim diyor mü'min olma şartıyla? Allah-u Teala diyor. Mü'min olarak. Allah-u Teala imanı gerçekleştirmiş olarak. Salih amellerde bulunursa, ister erkek olsun, ister kadın olsun. Allah-u Teala ona şu vaatte bulunuyor. Fe lenuhiyennehu hayaten tayyibe Biz ona ne yapacağız? Ne yapacağız? فَلَا نُحِيَنَّهُ Hayat bahşedeceğiz. Onu yaşatacağız dünyada. Nasıl bir hayatla? Hayaten tayyibe. Temiz, güzel bir hayat. Temiz, güzel bir hayat. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسِنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yapmış oldukları amellere karşılık olarak onların <gülüyor> mükafatlarını en güzel şekliyle vereceğiz. Yani bugün şu dışarı çıktığınız zaman insanları görüyorsunuz. Şu bu Ve şehevat, şubuhat ve şehevat. Geçen video paylaşmıştık, birçoğunu seyretmiştir. Adam cübbeyi sarığı sakalı takmış, giymiş, konuşuyor. Diyor ki, ben diyor şeyhimin neyim? Köpeğim diyor. Değil mi? Bu şüphelere dalmış, itikadi problemlere dalmış insanların hali. Bir de şehevi duygulara, dünyanın peşine arzusuna düşmüş insanlar var. Bunlar da ayrı bir çıkmaz içinde. Geçen böyle gözüme takıldı bir haber okurken. bir Avrupa ülkesinde bir delikanlı, bir genç işte bu yeni çıkan tele telefondan kendi fotoğrafını çekme şeyi var. Saçmalığı var. Değil mi? Herkes şu anda bunu konuşuyor. Ne kadar saçma bir şey. Herkes telefonunu böyle kendine doğru tutuyor. Ondan sonra kendi kendinin resmini çekip poz veriyor. Ee, ve bu, bunu işte ne yapıyorlar? Sosyal İnternet, sosyal ağlarda sosyal ee, paylaşıyorlar. Yani bu bir saçmalık olarak zaten tek başına yeter. Bir de şöyle bir hastalık çıkmış. Günde 8-9 saatini ayıran insanlar varmış bu resimi çekmek için. Böyle çekiyor kendine bakıyor. Olmadı diyor. En güzel anı yakalamak için. Tabi bağımlı hale geliyor, tutkun hale geliyor. Bu sefer ne oluyor? Hastanelik bir duruma düşüyor. Onu ne yapmak lazım? Tedavi etmek lazım. Tabi bu bu şekilde hastalığa düşmüş. Bizlerin de her birimizin de imanı azaldıkça, zikirden uzaklaştıkça ne yapıyoruz? Belli başlı hastalıklara maruz kalıyoruz ama farkında değiliz. Allah hala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kim diyor Rahman'ın zikrinden e, uzaklaşırsa nukayyet lahu şeytan ona bir şeytan diyor bağlarız. Fahu karin onun ne olur? Yakını olur. Onunla birlikte gezer şeytan. Seninle oturur, seninle yer, seninle gezer, seninle dolaşır sana sürekli Korkular verir, endişeler verir. Hiç gereksiz endişeler yaşarsın. Başka bir hayat-ı kerimede allah Teala ne diyor? Kim diyor Allah'ın zikrinden uzaklaşırsa ona ne yaparız diyor? Sıkıntılı bir hayat veririz. Naişeten banka. Sık sıkıntılı, daptar bir hayat. Yani böyle her şeyi vardır. Bütün dünya ile alakalı nimetlere hemen hemen sahip olmuştur. Ama hala kendini ne de hisseder? Sıkıntı da hisseder. İşte arkadaşlar onun için kitap ve sünnete sarılmamız lazım. kitapla sünnetle sarılmamız lazım. Sürekli hayatımızda Kur'an okumaları, yani Kur'an-ı Kerim okumamız, ibadet etmemiz lazım. Hadis okumalarını yapmamız lazım. de bulunmamız lazım. Bu da bir görev. Birilerini Allah'ın bu dinine kazandırmamız lazım. Oraya, buraya, şuraya çekmeden, değil mi? Ehli sünnet vel selefi salih yolundan giden selefilerin en belirgin özellikleri nedir? Allah'a davet etmek. Basiret üzere, ilim üzere. Bu yoldan kopmayacağız. Yani sizler inanın Allah Teala Rızk, rızklarınızı, rızıklarınızı, kazanacağınız maddi, dünyevi imkanlarınızı allah Teala bizlere yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce ne yapmış? Takdir etmiş. Kaleme yaz demiş bunları. Geçen bir arkadaşımız anlatıyor. ya hocam diyor dükkanda oturuyorum, hiç mi diyor yani gelen giden yoktu diyor. Köşede otururken bir lokantada diyor bir adam geldi. Bana öyle büyük bir iş teklifinde bulundu ki diyor yani <gülüyor> yaptığım iş. Büyük bir binanın işçiliğiyle alakalı bir iş. allah Teala bana diyor, işi orada getirdi. Yani ben dükkanımda oturuyorum, müşteri oraya gelmiyor. Bir lokantada otururken, bir arkada diyor, oradan geçerken bir kişi dedi ki, ya ne oturuyorsun burada, gel bizim bir işimiz var, bir bak, bir fiyat verdi diyor. Adamın diyor, binasının, kocaman bir binasının işini aldık. Tabi bunu neye binen söyle, biz diyor, hamdolsun tevhid öğrenmeye başladık hocam diyor. Derslere katılmaya başladık. Ee, gayret göstermeye başladık. allah Teala bize ne yaptı diyor. Mükafatta bulundu. İmam Bukhari Rahim Ehollah diyor ki bu bapta, Al ahkam elleti tu'rafu biddelail. Ahkam, dini hükümler neyle bilinir? Delillerle bilinir diyor. Bu babın, bundan bir önceki baptan, önceki bapla bir neyi var? ilişkisi var. Bir önceki baptan, önceki bapta ne zikretmiştik? Kimse, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sünnetlerine ne değildir? Vakıf değildir tümüyle. Yani ümmetten bir adam, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün sünnetlerini ne yapmamıştır? Kendinde toplamamış, toplayamamıştır. Bu mümkün de değildir. Bunun alakasına yapmıştık zaten. Delilleri zikretmiştik. İmam Buhari sanki diyor ki, ahkam, hükümler, dini hükümler neyle bilinir? Delillerle bilinir. Şahıslarla değil. Şahıslarla değil. Ve <gülüyor> keyfa ma'na'd-delaleti ve delil nedir? Ve bunun tefsiri nedir? Fakat ahbaren-nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem ve gayriha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bizlere at örneğini vermiştir diyor İmam Bukhari Rehmallah. Atlarla alakalı aleyhisselam bir örnek veriyor. ثُمَّ su ile anil humur. Sonra aleyhissalatü vesselam'a eşekler soruluyor. Eşeklerle alakalı bir soru soruluyor. Ne sorulduğu az sonra gelecek hadiste. فَدَلَّهُمْ ala قَوْلِهِ taala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atlarla alakalı konuşuyor. Atlar diyor üç kısımdır. Bir insan ya şunun için at alır, ya şunun için at al Tabu o gün için at, bugün için ney? Araba. Sonra eşeklerle alakalı soru sorulunca Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam Vesselam diyor ki bununla alakalı bana bir vahiy gelmedi. Ancak diyor Allah'ın kitabında şu ayeti görüyorum. Bakın Peygamber Aleyhisselat Vesselam hüküm verecek. Delille veriyor. Delile gidiyor. Ne o delil? Hemen yağmal miskal azırtin, hayran yara. Hemen yağmal miskal azırtin şanay yara. Kim zerre miktarı bir hayır işlerse onun karşılığını alır görür. Kim de zerre kadar şer işlerse onun karşılığını görür. Bunun tafsiratını açıklayacağız az sonra. Hadiste gelecek. Ne demek istiyor İmam Bukhari? Ve su ilen Nebi Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam'a Dab. Hayvanı soruluyor. Dab ne yapalım? Yiyelim mi? Yemeyelim mi? Dab hayvanının ne olduğunu açıklamıştık defaatle. Dab neydi? Çölde yaşayan böyle e kertenkelenin şeklinde olup çok böyle kaplumbağa kadar büyük olan bir hayvan Peygamber aleyhissalatü vesselam'a soruluyor bu yiyelim mi yemeyelim mi? Aleyhissalatü vesselam diyor ki La akuluhu ben bunu yemem diyor. Ve la uharrimuhu ama ne yapmam? Haram da kılmam. Haram da kılmıyor aleyhissalatü vesselam. Ve ukili ala ma'idetin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem addab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasında bu hayvan yeniyor. Aleyhissalatü vesselam bundan böyle tiksiniyor. Yani şimdi e, Mesela biz e, Özbekistanlı kardeşlerimiz var. atati dediğimiz zaman onlara iştahla yerler değil mi? At eti. Ama şimdi burada çağırsak siz desek, gelin buyurun şu etten yiyin. atati dediğimiz zaman herkes ne yapar? Böyle bir içinde Bir şey hissedebilir. Değil mi? Niye? Çünkü küçüklükten beri yetişme tarzı Yani Peygamber Aleyhisselam bir rivayet diyor ki ben diyor yaşadığım kavimin bunu yediğini bilmiyorum diyor yani. Bu dap hayvanını biz yemiyoruz Aleyhisselatü Vesselam. O, o günkü Araplar bunu yemiyorlar. Şimdi onun için Peygamberimizin sofrasında yeniyor bu dap, bu hayvan. Ee, Peygamber aleyhissalatü vesselam bir inkarda bulunmuyor. İbn Abbas radıyallahu anhu da ne yapıyor? Peygamberimizin sofrasında bu hayvanın yenmesini delil olarak alarak bir hüküm beyan ediyor. Diyor ki, dap etini yemek. Nedir dap etini yemek? Helaldir. Bu da hadiste gelecek. Bu, babda, bu hadiste gelecek. Şimdi gelelim ilk hadise. Ee, bu hadis İmam Bukhari'nin Ee, Malik İbnu Zeyd İbnu Eslem onun Ebu Salih Es-Semman Zekvan onun da Ebu Hurayra'dan, Ebu Hurayra'dan rivayet ettiği bir hadis. Sened'in tümü yani ravilerin tümü Medine'liler. Medine'li raviler. Diyorlar ki alimler yani hadis ilminde Medine zinciri, Medine'li raviler sürekli nedir? Yani öncüdür. Medine'lilerin bir ayrı yeri vardır. Hatta böyle meşhur bir söz var. Diyorlar ki e, hadisin tohumu Medine'de atıldı. Gelişmesi diyorlar Kufe'de, Basra'da gelişti. Meyve vermesi de diyorlar Mavera'un nehir dediğimiz bugün işte Özbekistan'ın Türkmenistan'ın olduğu bölgeler, coğrafyalar. Yani İmam Bukhari'ye bakın. Nereli? Özbekistanlı. İmam Tirmizi nereli? Özbekistanlı. Bukhara'ya yakın değil mi? Ee, İmam Nesai, Nesali. O da bu bölgede, Orta Asya'da. Değil mi? İbn-i Yani ee, dikkat ederseniz, Mervezi yani böyle hadis alimleri, büyük hadis alimleri, İmam-ı Müslim nereden çıkmış? Orta Asya'dan çıkmış. Nisabur, Tirmiz, Merv, Buhara. Diyorlar ki alimler, hadisin tohumu nerede atılmıştır? Medine'de gelişmesi Basra'da, Kufe'de. Meyvelerini, semerelerini vermesi de nerede olmuş? Yani Orta Asya'da olmuş diyorlar. Çok da doğru bir söz. Diyor ki, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, el hayru Diyor, at şu üç şey için edinilir. Ata şu, şu üç sebepten dolayı sahip olunur. Yani bir insan, bir ata sahip oluyorsa, şu üç tane şey var, ihtimal var. Diyor ki, Liraçulin Edrun, bir adam at sahibi olur, at alır ve bu ata aldığından dolayı, ata sahibi olduğundan dolayı ana ne vardır bir ecir sevap vardır. Tabu bu yani bu at diyorsa Aleyhisselam bugün araba da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi araba, değil mi? Ve Liraçulin Sitrun, bir insana da diyor perde olur, at. Alaçulin Vizrun, bir adama da diyor günah olur, yani atı alır. Bu at, sahibine vizir. Bela olur, günah olur, musibet olur. Demek ki, yani, hüküm olarak baktığımız zaman, alimler diyorlar ki, yani atı alan adam, ya bundan ecir alır, kimi zaman at almak, kimi zaman atlı olmak, farz bile olabilir insana. Eğer savaşta buna ihtiyaç varsa, allah Teala ne diyor? فَاِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ Bütün gücünüzle düşmanlara karşı nabın Hazırlanın. Hazırlıklı olun. Emir. At gerekiyorsa atlı olacaksın. Düşmanın karşısına gideceksin. Tank gerekiyorsa tankla gideceksin. Değil mi? İkinci kısım sitir, perde olması. Diyor ki müstehap. Yani adam atı almış. Az sonra gelecek. Savaş için değil. Allah yolunda cihat için değil. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. İnsanlardan mustagni olmak için. Atı almış, üzerinde yük taşıyor, insan taşıyor. Bundan ne yapıyor? Para kazanıyor. Bundan para e, kazanıyor. Ama bu işi yaparken de adam atının hakkını veriyor. Onu doyuruyor, onu içiriyor. E, i̇nsanlara yardım etmesi gerekiyorsa onunla yardım ediyor. Buna da ecir var, buna da sevap var. Ama ilk kısımdaki gibi cihat için at alan insandaki ecir gibi değil. Yani cihat için atını at alan, at yetiştiren insanda iki tane ecir var diyorlar. Birincisi sevap. Yani kazanım var, kazanç var. İkincisi de ganimet. Fukaha diyor ki savaşa gidildiği zaman savaşa diyor atıyla, arabasıyla, tankıyla gelenle yaya gelenin arasında fark var. Ganimetler dağıtılırken, yaya gidene bir pay verilirken, aracıyla gidene kaç pay veriliyor? İki pay. Hem ona hem aracına diyorlar Fukaha. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe emmel lezi lehu ecrun at alıp da at alıp ecir kazanan sevap kazanan insan şudur fe raculun rabataha fi sebilillah almıştır atını ne için almıştır Allah yolunda kullanmak için atını sürekli hazır tutuyordur besliyordur amaç ne hedef ne gaye ne fi sebilillah Allah yolunda kullanmak tabi Allah yolunda kullanmak derken akla direkt ne gelmemeli savaş meydanında kıtal değil. Evet. Bu da Allah yolunda kullanılabilecek bir gaye. Ama bu Allah yolunda ifadesi çok geniş bir ifade. Allah Teala Furkan Suresi'nde Furkan Suresi'nde ne diyor? Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Furkan Suresi'nde <diyor> ki ve <gülüyor> müşriklerle ne yap? Kafirlerle cihat yap. Ne ile cihat yap? Bihi. <gülüyor> Onunla. Ne o? Kur'anla. Allah-u Teala Peygamber Kur'an'la cihad et. Kur'an'la cihad et. Cihaden kebira. Nasıl bir cihad? Büyük bir cihad et. Yani cihad diyorlar ki alimler furusiyye. Ne demek furusiyye? Dinicilik, cihad. iki türlüdür. Furusiyyotu seyf ve sinan. Kılıçla olur. Bir de diyorlar furusiyyotu ilmi ve beyan. İlim ve açıklamayla olur. Diyor ki alimler ilim ve açıklamayla olan cihad Kılıçla olan cihattan daha üstündür. Neden? Çünkü herkes Savaş vakti geldiğinde eline kılıç alıp ne yapabilir? Arabi, savaşabilir öyle değil mi? Adama bir ay 15 gün devlet eğitim verir Ondan sonra bu eğitimi o adam Aldıktan sonra savaşabilir ama herkes bidat ehline, şirk ehline, küfür ehline Red diye cevap verebilir mi? Herkes eline kalem alıp bir şey yazabilir mi? Bir şey öğretebilir mi? Hayır Demek ki hangisi daha üstün? İlim, cihadı çok üstün. Nefisle de cihat etmek lazım. Yani sen nefsinle cihat edeceksin. Çünkü nefis öyle bir şey ki kendisiyle cihat etmezsen, uğraşmazsan, mücadele etmezsen sürekli seni sürekli seni Allah'a itaatten alıkor. Yani şimdi düşünün sabah namazına kalkmayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçen pazartesi günkü hadisini hatırlayın. Seferdeyken, sabah namazından önce uyursa nasıl uyuyordu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ya, Sağ elini, dirseğini dikiyordu yere. Kafasını nereye koyuyordu? Avcuna koyuyordu aleyhi Böyle uyuyor. Niye böyle uyuyor? Sabah namazı ne olmasın? Kaçma. Kaçmasın diyor. Sabah namazı kaçmasın diyor. Şimdi sen ne yapacaksın sabah namazı için? Nefsinle cihad edeceksin. Cihad edilmesi gereken bir şey bu. Yani bir tane saat kuracaksın, başka bir saat kuracaksın. Anlıyor musun? Gece namazı için nefsinle cihad edeceksin. Pazartesi, perşembe, orucu için nefsinle cihad edeceksin. Yani sürekli bir cihad içinde olacaksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir adam diyor atı almıştır. Allah yolu içinde bağlamıştır onu. Allah yoluna adamıştır. فَاَطَالَ ف۪ي مَرْجِنْ اَوْ رَوْضَةٍ Ve bu atını Çayırda, Merç ve rauda, otlak çayır. Merç böyle düz arazi, rauda yüksek bir arazi. Yani burada diyor atını ne yapar? Otlatır. Ne için otlatır atını? Allah yolunda ne yapmak için? Cihad etmek için otlatır. Yani bugün sen de bir araba alıp diyebilirsin ki ben bu arabayla işte ilim talebelerini okula gidip med medreseye gidip yani medreseye taşıyacağım. Onun için aldım bu arabayı. Veyahut da işte ben bu arabayı alıyorum, Allah'ın izniyle ben bu arabamla derse arkadaşları taşıyacağım, getireceğim. Bakın, o öyle insana verilen ecir, sevap nasıl bir sevap? Allah-u Teala'nın lütfu bahsetmiştik ya size. Çok büyük ikram sahibi Allahu Teala. Diyor ki Allah-u Teala, فَمَا أَصَابَتْ ف۪ي طَيْلِهَا ذَٰلِكَ الْمَرْجِ وَالْرَوْضَ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ Bu atın diyor boynuna bağlanan bu büyük bir ip vardır. Uzun bir ip diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani atın boynuna bağlanır bu. Bu ip uzun olur. Çünkü at rahat bir şekilde dolaşsın bu çayırda otlakta. Ta ki rahat bir şekilde ne yapsın at? Karnını doyusun. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Burada diyor bu atın dolaştığı her adımına, her isabet ettiği her yedi ota bir sevap vardır. Hasene vardır. Ecre bakın. Daha bitmedi ama bakın Ecre. وَلَوْ أَنْهَا قَطَعَتْ تِيلَهَا Şayet diyor bu at boynuna bağlanan bu büyük diyor uzun ipi koparsa فَسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْن ve at hızlı bir şekilde böyle koşsa ipini kopardıktan sonra كَانَتْ اَثَارُهَا وَاَرْوَاسُ وَحَسَنَاتٍ لَهُ Atın diyor her attığı adım eser ayak izi ve atın diyor dışkısı sahibine bir ecirdir sevaptır. Allah Teala'nın lütfunu görüyor musunuz? Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şu anda vahiyle konuşuyor. Allah Resulü'nün şu anda vahiyle konuştuğunu nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? cevap Bırak, bravo. Ne diyor? Hadisinde hamında gelecek şimdi. Eş'e sordu, eş'e soruyorlar peygamberimize. Eşek ne diyor? Onunla alakalı bana bir vahiy gelmedi. Onunla alakalı bir vahiy gelmedi. Demek ki atla ilgili bunları konuşuyorsa peygamberimiz atları üç kısma ayırmış. Neyle konuşuyor Aleyhissatü vesselam? Vahiyle konuşuyor. Yani sünnet bir vahiy. Sünnet bir vahiy. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? "Oma yanıku anil hawa in illa vahyun yuha." O ne yapmaz? Hevasından konuşmaz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu nedir? Onun konuştuğu vahidir. Kendisine vahyolunan bir vahidir. Çok daha net bir delil vardı. Sayın Müslim'de geçiyordu. Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam diyor ki, Allah bana vahyetti ki, sizin tevazu sahibi olmanızı vahyetti diyor. İnna Allah'a ev hali en tevada'u. Allah Teala bana vahyetti ki, ne yapın? Tevazu sahibi olun. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir emir var mı? Tevaz, bu, bu, bu lafızlarda. Yok. Vahiy nereden geldi? Allah-u pe Allah Peygamberine sünnet yoluyla geldi. Sünnet de bir vahiydir. Ehli sünnet buna icma olarak bu şekilde inanır. Yani sünnet vahiydir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden konuşmaz. Ama sünnet, e, vahiy ilim ehli kaşığı ayırıyor? ikiye ayırıyor. Vahiy metlu, tilavet olunan, okunan vahiy. Vahiy gayrı metlu, tilavet olunmayan. Yani hadisleri böyle Okuyup da her harfine bir ecir ne yapmıyoruz? Almıyoruz değil mi? Kur'an okur gibi. Hatim yapmıyoruz. Tabi bazı Arap ülkelerinde hadisleri böyle Kur'an gibi okuyanlar var. Mesela böyle Allah orayı kurtarsın bir an önce zalimlerin elinden. Şam mesela Emevi camisinde Mescid Ümeyye, Beni Ümeyye. Biz ona Emevi camisi diyoruz, Emevi camisi diyoruz Türkçe'de. Orada e, Fatih camisinde de burada yapılmış. Cumhuriyet dönemine kadar camide böyle sürekli hafızlar Buhari okurmuş, Müslim okurmuş, Kütübüsitli okurlarmış, Riyaz-ı Salih'in okunurmuş böyle sürekli. Ee, aynı bugün Topkapı'da nasıl okunuyor mesela 24 saat Kur'an-ı Kerim ama kimse anlamıyor. Hadisleri de öyle okuyorlarmış. Hala okunan ülkelerde var. Yani kimse bir şey anlamıyor. Şu an nasıl olsa bu vahiy, biz bunu okursak e, Duyan, duymayan herkes ecre girer, sahabe girer. Hadislerdeki maksat bu değil. Hadisler okunacak, Anlanacak, ve amel edilecek. Demek ki arkadaşlar at öyle bir hayvan ki ee, erhamdülillah atın eğer alı, insanın onu alış gayesi Allah yolunda kullanmak ise o atın her attığı adımda ve çıkardığı her dışkıda gübrede ne vardır? Sabr. vardır. Bu araba içinde geçer. Sen bir araba alıyorsun. Diyorsun ki ya ben bir araba alacağım. Bu arabayla Bu arabayı davete hizmette olarak vereceğim. Dedin. Bu arabanın her lastiği dönüşünde ne var? Sana bir ecir var. Bir sevap var. Çok büyük bir ecir. Çok büyük bir sevap. Çok büyük bir e ecir. E Temim Eddari radıyallahu anhu'yu hatırlıyorsunuz Temim Eddari. Kimdi bu? Sahabi Hıristiyanken Müslüman olan. Kimi gören sahabe? Leccali gören sahabe. Bu sahabe bir gün atına arpa ayıklıyor, böyle özenle. Bir tane azat gelip görüyor, ne yapıyorsun diyor. Diyor ki, o da كَتَبَ اللّٰهُ بِكُلِّ حَبَّتِنْ حَسَنَةً كَتَبَ اللّٰهُ بِكُلِّ حَبَّتِنْ حَسَنَةً allah Teala diyor, bu hayvana verilen her taneden dolayı ne yazmıştır sahibine? Bir hasene, bir sevap yazmıştır. Bakın, ahireti arzulayan, ahireti isteyen insanlar için çok büyük bir bab. Çok, bir, çok büyük bir hayır kapısı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insanları üç ayırıyor değil mi? Bir sabiun bil hayrat, hayırlarda yarışanlar. İşte bu birinci kısım. Hadis'te atlarla alakalı verilen örnekteki ilk kısım bu. Hayırda yarışıyor adam. Almış atı, koymuş, bağlamış. Cihat gelince ne yapacağım diyor? Ya bineceğim ya da bir mücadele vereceğim. Kullanacak. Bu sabiun bil hayrat, hayırlarda yarışan. İkinci kısım gelecek, El-Muqtasid. Orta yol. Hayırlarda çok yarışmıyor ama çok da aşağıda değil. Üçüncü kısım ne? El-Musi, kendine zulmeden, kendine kötü davranan, günahlara boğulmuş kimse. Sen de kul olarak bak şöyle. Bu üç kısımdan hangindensin? Hayırlarda yarışan mı? Ortada olandan mı? Yoksa günahlarda yüzen mi? Herkes kendi nefsine ne yapsın? şöyle bir hesaba e, çeksin. E, diyor ki Allah Resulü Aleyhissellem, "Velau enna qata'atti laha" لحا... fı Fes... burayı okuduk. "Velau Şayet diyor bu at, bu at gezerken dolaşırken bir nehire, bir ırmağa girse. "Fesharibat minhu." O ırmaktan, o nehirden su içse bu at. "Ve lem yurid an Ve sahibi, bu atın sahibi o atı geçirirken nehirden niyetinde bu atı sulamak olmasa bile kâne zâlike hasenâtin lehu atın buradan su içmesinde diyor o atın sahibine ne vardır? Ecir vardır, sevap vardır. Allah'ın lütfuna bakın. Yani sen atını Allah yolunda bırakmışsın, hayırlarda yarışıyorsun, Allah-u Teala da sana nasıl davranıyor? Nasıl muamele ediyor? Sana neyle karşılık veriyor? Kat kat Çünkü allah Teala yani cevat, kerim, Resulallah, allah Teala çok cömert, ikram sahibi. Kullarına ne yapıyor? Yapmış oldukları amellerin karşılığını bol bol veriyor. Ve hiyye li dhalike erracul ecrun. İşte diyor bu, bu şekilde bu at sahibinin ne olur bir ecri bir mükafatı olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor ki el hayl mu'khudun bi el ila At mübarek bir hayvan. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize bunu diyor. diyor ki atın diyor alnında hayır vardır. Kıyamet gününe kadar hayır vardır diyor. Yani at böyle insan bu niyetle bakarsa sünnet olarak cihatla kullanılması gereken bir alet olarak tabii bu çağlarda çağlara göre asra göre ne yapabilir bu değişe. Bilir yani. Yağın öbür üç ne olabilir? Bu araba olabilir, tank olabilir, uçak olabilir. E, hatta ilim ehli diyor ki yani atla alakalı rüyada bile diyorlar at görmek güzel bir şey, hayırlı bir şey yani. Rüyada bile at görülmesi ne alamet diyor? Hayra e, alamet. Varacıl'un Rabataha teganniyen ve teaffüfen ikinci kısım şahsa geldik, ikinci kısım kula geldik. Atını teganniyen ve teaffufen bir rivayette de tecemmulen müslimde geçiyor teganniyen ne demek mustagni yani insanlara işim düşmesin ben bir at alayım bunun üzerinde ırzkımı kazanayım teaffufen insanlar el açmaktan uzak olayım iffetli olayım tecemmulen süs için almak yani güzel bir hayvan at ben bunu alayım bu hayvana bakarım güzel bir şekilde yetiştiririm zevk E ama diyor bir şartla velem yens hakkallahi fi riqabiha ve la Ama diyor bu atın hakkını ne yapacak? Allah'ın bu atta olan hakkını verecek. Allah'ın at üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın her şeyde bir hakkı var arkadaşlar. Allah Teala'nın her şeyde bir neyi var? Hakkı var. Yani attaki hakkı ne? Ata suyun verilmesi, yemeğinin verilmesi, Atın üzerine, atın taşıyabileceği kadar yükün koyulması Bir kardeşini gördüğün zaman Yardıma ihtiyacı varsa Ona atınla yardım etmen de Atın Allah'ın atı üzerindeki bir hakkıdır Hatırlayın yine pazartesi günkü Riyaz-ı Salih'in dersinde Kimin diyor fazla bir bineği varsa Onu ne yapsın? Kardeşine versin Olmayana versin Kimin fazla yemeği varsa Yemeyi olmayana versin. Sahabe diyor ki peygamberimiz o kadar çok zikretti ki bunu. Hani fazla şu varsa versin, fazla şuyu varsa versin. Dedik ki diyor bizler anladık ki diyor hiçbirimiz dünyaya ait hiçbir şeye sahip olmamamız gerekiyor. Peygamberimizin teşvikinden ne anlıyor yani. Neyin fazlaysa bunu ne yap? Ver. Neyin fazlaysa bunu ver. Şimdi nasıl insan? Eve, eve gittiğin zaman bakıyorsun ki bir sürü eşya ya. Artık oturacak yer kalmamış yani. Koltukları bile koltuk üzerine koymuşlar. Yani koltukların üzerine bile koltuklar oturuyor artık. Hem o hale gelmiş. Yani fazlaysa evindeki bir eşya. Bak bugün Suriyeli birçok insan var. Yakınında çevrende birçok fakir insan var. Bunlara bir ev kur. Evini eşyasını götür. Yemeğini hanımına fazla pişirt. Al bir tencere yemeğini götür. Yani özel bir gayrete gerek yok. Şöyle evinden oturduğun mahallede şöyle 300 metre sağa 300 metre sola yürüsen bir tane Suriyeli ile karşılaşırsın. Muhakkak karşılaştığın Suriyeli 190 ihtiyaç sahibidir. Bir yemek ver ya. Tencereyle düşünme yani. Tencereyle ver adama. Ama bizdeki artık öyle bir hal almış ki insanlar. Tencere bile değerli olmuş artık. Tencerenin gitmesini hesap ediyor. Tencere onunla gider. Değil mi? O hale gelmişiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kimince fazla bineği varsa ne yapsın onu? Bineği olmayan versin. Demek ki bu atın ikinci kısmı at ikinci ya Allah yolunda cihat için at alınır. Ya süs için üzerine çalışmak için İnsanın hayatını kimseye muhtaç olmadan yaşaması için at alınır. Bu da müstehaptır yani. İnsanın sürüsü için at bakması müstehaptır. Yani i̇nsan araba alıp yolcu taşıyabilir. Bunlar ne yapabilir? Ee, ecir hem e, rızkını kazanır. Değil mi? Hem de insanlara hizmet etmeye niyet ederse ecir de kazanır. Ama ilk kısımdaki insanın aldığı ecri almaz. Üçüncü kısım. وَرَجُلُنْ رَبَطَهَا فَحْرًا وَرِيَٓاً Üçüncü kısım ise atı almış ama ne için almış? فَحْرًا وَرِيَٓاً Kibir. Kibir almış ve kendinde olmayan bir şeyi insanlara varmış gibi göstermesi için almış. Gösteriş için almış. Riyâ. Bugünün insanların birçoğunun yaptığı gibi değil mi? Yani bakıyorsunuz e, hep başkaları için insanlar yaşıyorlar artık. Yani aldığı montu bile başkası için alıyorsa adam, günaha yürüyor farkında değil. Bizdir Peygamberimiz bunu günah olarak şey yapıyor, addediyor. Yani bugün insanlara bakıyorsun, araba alıyor oradan. Evet, güzel bir araba alabilir. İmkanı varsa pahalı bir araba alabilir. Buna bir problem yok. Ama alış niyeti kibirse, fakrsa, gururlanmak ve kibirlenmek ve gösteriş ise, burada bu adamın bu arabaya binmesi günah. Ama adam zinet süs, merakı var, parası var. Alıyor süs olarak koyuyor ama mütevazi. Yeri geliyor, yolda duruyor. Bir kardeşini alıyor. Yeri geliyor. Kardeşinin ihtiyacı olduğu zaman ödünç olarak verebiliyor. Böyle bir araba, lüks araba alabilirsin. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi. Fahran ve riyan. Kibirle, riayla aldıysan bu atı, bu arabayı, bu saati gösteriş olsun. Değil mi? Evime koltuk alayım. Evim özellikle kadınlarda var bu değil mi? Duvarları şunu yapın gösteriş. Koltuklar şöyle olsun. Onun için insanlara bakın mahrumlar birçok şeyden. Hayırdan mahrumlar. Hayır. Yani sahabenin kadınları diyor ki kocasına sabah çıkarken ya falanca bizim hakkımızda Allah'tan kork bize haram mal yedirme diye nasihat ediyor kadınlar. Kocalarına. Ve sahabeler de Dünyaya böyle zerre miktarı ne yapmıyorlar? Değer vermiyorlar. Hem canlarına, hem nefislerine, hem dünyaya böyle ne gözüyle bakıyorlar? Allah'ın yolunda adammış bakıyorlar. allah Teala da onlara dünyayı fethettirmiş. Dünyayı vermiş. Şimdi bizde ne var? İnsanlar toli emel diyoruz ya çok böyle yaşamak, çok şeylere sahip olmak. Adam üzerine artık kıyafet oluyor. Bunu bile alırken ne için alıyor? Kibir için alıyor. Kibir. İşte adam saat var diyor ki dünyada sadece bundan kaç tane var? Üç tane var diyor. Kibir. Bu caiz değil arkadaşlar. Bu günah. Ama evet, gidersin bir elbise alırsın, bana yakıştı dersin, giyersin. Bu güzel bir şey yani. Sana yakışan bir şey giymen, ona para vermen bunda bir problem yok. Süs için giymen de bir problem yok. ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ani'l humur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eşekler hakkında soru soruldu. Dedi ki, مَا الله اللّٰهُ فيها فِيهَا هذه هَذِهِ الْآيَةِ Dedi ki a.s. Bana bu konuda şu ayetten başka bir şey indirilmedi. الْآيَةِ الفَاذَّ الْجَامِعَ Bu kapsayıcı, bu şumullü ayet. Nedir bu ayet? مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَهُ وَمَنْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرَنْ يَرَهُ Kim zerre miktarı hayır işlerse bunu ne yapacak? Görecek. Kim zerre miktarı şer işlerse ne yapacak bunu? Görecek. Nerede görecek? Nerede görecek? Görecek. Dünyada. Berzakta ve Àkır. ahirette. İnnel ebrara lefina'im. Lefina Muhakkak ki ebrar İtaatkarlar nerededir? Naim. Nimetler, için. nimetler içindedir. İbnü Kayyim diyor ki bu nimetler içindedir kelimesini diyor cennet ile tefsir etmek yanlıştır diyor. Çünkü iyiler, itaatkarlar sadece cennet cennette nimet içinde değildirler. Dünyada da nimet içindedirler. Kabirde de nimet içindedirler. Cennette de nimet içindedirler ve innel fuccaru lefi cehim ki fucjar facirler cehimdedir ne demek cehim dersek ne olmuş olur eksik olmuş olur yani ateştedir sıkıntılıdır dünyada kabirde ve nerede cehennemde işte bu ayetin manası da kim zerre miktarı bir hayır işlerse onu ne yapacak Görecek. Kim de zerce miktarı bir şer işlerse bunu görecek. Tabi ahiret çok çetin bir gün olacak. Biliyorsunuz her cuma günü Kevs Suresini okumak sünnet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kim diyor Kevs Suresini okursa ne olur ona? Bir hafta boyunca ona bir nur olur. Hatta ne diyor? Bir hafta ve kaç gün? Üç gün. Bir hafta ve üç gün. Yani toplam on gün sana nur olur. Yani Kehf suresini okursan Allah'ın izniyle Allah seni yolunu aydınlatır. Yani karar almada isabetli olursun. Hayra muvaffak olmada isabetli olursun. Bu da çok önemli. Yani hayır işlemede de muvaffak olmak önemli. Tabi kıyamet çok çetin bir gün olacak. Allah Allah-u Tehf suresinde ne diyor? وَوْضِعَ الْكِتَابُ وَوْضِعَ الْكِتَابُ O gün kitap konulur. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ Günahkarları o gün görürsün. مُشْفِقِينَ mimmafi, Kitapta olan şeylerden korkmuş bir şekilde görürsün. Yani günahkarlar Korku içinde olacaklar Ve diyecekler ki Ve yekulune ya veyletena Ya veyletena Yazıklar olsun bize Vay halimize Ma lihazel kitabi Ne oluyor bu kitaba La yugadiru sagiraten Ve la kebiraten La yugadiru bırakmamış Sagiraten Küçük Ve la kebiraten Büyük ne yapmış saymış küçük büyük hiçbir şey bırakmamış saymış Allah sana diyor ki Bu e, efendim ve ceduma amilu havan ve la azlimu ahada ve ve ceduma amilu havan yapmış oldukları amellerin her şeyin hazır olarak ne yaptılar önlerinde e, buldular Bizler de bütün amellerimizin karşılığını göreceğiz. Amellerimiz ne olacak? Bu ameller teraziye konulan somut şeyler haline gelecek. Nasıl ki kıyamette ölümün bir koyun haline, yani bir koç haline getirilip kesildiği gibi. Ölüm denilen şey bugün elle tutulur bir şey mi? Değil. Değil. Mi? Bir, he, ölüm. Ama kıyamette Allah var, onu ne hale getirecek? Bir koç haline getirecek. Koç. Kesilecek artık da ondan sonra bir ne yok. Ölüm yok. İşte bu e, hadis-i şerifte e, bizler görüyoruz ki e, ahkam, hükümler delillere ne olur? Bağlı olarak verilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Vahiy geldi. Atlar hakkında, beyanda bulundu, açıklamada bulundu. E, kendisine eşeklerle alakalı soru soruldu. Bununla alakalı da ne yaptı? Yine bir hüküm vermek istediğinde bunu nereye dayandırdı? Yüce Allah'ın kitabına, Kur'an'a dayandırdı. Sen de hayatında Diyenini yaşarken Kur'an'a ve sünnete dayanacak bir şekilde yaşayacaksın. Yani mesela bugün en çok problemi yaşadığı bir meselelerden bir tanesi de akidevi meselelerin dışında ki en büyük problem akide yaşanıyor toplumda. Bir de fıkhi meselelerde de problemler var. Yani bir fıkhi meselede bakıyorsun ki son dönem bir fukaha, son dönem bir alimi gelmiş bir şey demiş. Demiş ki ayaklar namazda mesela en az dört parmak açılabilir. Bunu birisi kitabına taşırken almış. Demiş ki Namazda ayaklar ne olması lazım? Dört parmak olması lazım. Şimdi artık Bu içtihat öyle bir hale gelmiş ki Kur'an'dan bir nas gibi. İnsanlar bunu ne olarak telakki ediyor? Namazda mesela azıcık ayağını açtığın zaman Sünnete göre yani Omuz izası hemen hemen Olması gerekiyor. Böyle bir Ayaklarını açtığın zaman Yani sünnete göre Yanındaki kişiye Ayaklarını değdirdiğin zaman Omuzlarını değdirdiğin zaman ayaklarını yapmak zorunda olursun, dört parmaktan biraz daha fazla açmış olursun. Hadisler bunu söylüyor. Enes ibn Malik ne diyor? Bizler ne yapardık? Ayağımızı ayağımıza, omuzumuzu omuzumuza değdirdik Hadis Buhari'de. Şimdi hükümler delillerle verilir. Adam çıkıp diyebiliyor ki ama diyor biz diyor, Hanefi mezhebinde dört parmak. Halbuki Hanefi mezhebinde bile bu dört parmak meselesi yani bu şekilde değil. Ha, alt sınır. Ama insanlar bunu nasıl şekilde anlamış? Böyle anlamış ve bununla neye itiraz ediyor? Sünnete, sünnete itiraz ediyor. İşte insanlardaki bu algıyı değiştirmek lazım. O da neyle olacak? Kitap ve sünneti tazim etmekle, kitap ve sünnete tutulmakla olacak. Önümüzdeki hafta Allah nasip edese bu babın diğer kalan hadislerini alacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip soru soran bir kadın var. Hayız, adet. Görüp adetten temizlenen kadın nasıl gusül alır? Bunu soruyor, Peygamberimiz ona anlatıyor kapalı bir şekilde, anlayaması gerektiği bir şekilde. Kadın anlamıyor, nasıl olacak diye ısrar ediyor. Peygamberimiz Subhanallah diyor, hayal diyor eserette aleyh mesela. Ayşe diyor Allah anha olayı anlıyor, tutuyor kadını çekiyor, gel diyor, ben sana anlatacağım diyor, öğretiyor ona. O hadisi alacağız inşallah Allah nasip etsinse. Burada kalalım. Subhanakallah ve barhamlik. la